Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulullah. Kadınlar cenaze namazı kılabilirler mi? Kadınların cenaze namazını kılması caizdir. İster mescitte olsun, ister musallada olsun. Yani cenazenin konduğu taş musallada olsun. Kadınların bu namazı kılması yasaklanmamıştır. Nitekim sahabe kadınları, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Mescidinde hem peygamberimiz ile hem de ondan sonra cenaze namazlarını kılmışlardır. Ancak cenaze namazından sonra kabristana kadar gitmek, cenazenin ardından yürümek sadece erkeklere has kılınmıştır. Buhari ve Müslümin sahihlerinde ümmatiyeden radıyallahu anh'a rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir cenazenin ardından gitmekten ne yolunduk ama bu fiil bize kesin olarak haram kılınmadı yani mekruh kılındı ifadesi nakledilmiş. Bunun hikmeti kadınlar kabristana kadar cenazelerinden cenazelerin ardından gittikleri zaman ve kabir ziyaretinde bulunduklarında hem kendilerinin fitneye düşmelerine hem de erkekleri fitneye düşürmelerine sebep olabilecekleri için Bundan nehyedilmiştir. Ancak cenaze namazı kılabilirler. Bunun önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak cenaze namazının kılınmasında da tabii ki kadınların erkeklerle yan yana, erkeklerle iç içe safa durması doğru olmaz. Kadınların erkeklerden ayrı olarak, onların görmeyeceği bir yerde ayrı olarak cenaze namazı kılmaları gerekir. Bunun dışında iç içe olarak beraberce namaz kılmaları kesinlikle caiz değildir. Elhamdülillahi rabbil alamin.